Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Kardeşlerim biliyorsunuz en son eee Zümer suresini tamamlamıştık. Bu akşam sıra 40. sure olan El Mu'min. Daha doğrusu diğer bilinen adıyla da Gafir suresi. Eee sure hakkında öncelikle bilgi vermek isterim ben. Eee 85 ayetten oluşmaktadır kardeşlerimin bu sure. 56 ve 57. ayetlerin Medine'de indiği rivayet edilmiştir. Ee, mü'min olarak surenin ad sebebi Firavun ailesinden inanan bir kişinin vasıflarının sayıldığı 28 ila 45. ayetlerden oluşmaktadır bu. Bismillahirrahmanirrahim ha mim. Bu kitap mutlak alip. Hakkıyla bilen, günahı bağışlayan, tövbeyi kabul eden, azab çetin, lütuf sahibi Allah tarafından indirilmiştir. Ondan başka hiçbir ilah yoktur. Dönüş ancak onadır. İnkar edenler müstesna, hiç kimse Allah'ın ayetleri hakkında tartışmaz. Onların şehirlerde rahatlıkla gizip dolaşması seni aldatmasın. Onlardan önce Nuh kavmi ve bunlardan sonraki topluluklar da peygamberlerini engellemeye, her ümmet kendi peygamberini yakalamaya azmetmişti. Batılı hakkın yerine koymak için mücadele etmişlerdi. Bunun üzerine ben onları kız kıvrak yakaladım. İşte cezalandırmamın nasıl olduğunu gör. İnkar edenlerin cehennem eyle olduklarına dair Rabbinin sözü böylece gerçekleşti. Arşı yüklenen ve bir de onun çevresinde bulunan melekler, Rablerini hamd ile tesbih ederler. Ona iman ederler. Müminlerin, müminlerin de bağışlanmasını isterler. Ey Rabbimiz! Senin rahmet ve ilmin her şeyi kuşatmıştır. O halde tabi eden ve senin yolundan gidenleri bağışla. Onları cehennem azabından koru derler. Amin. Rabbimiz! Onları da, onların atalarından, zevcelerinden, nesillerinden iyi olanları da kendilerine vaat ettiğin an cennetlerine koy. Şüphesiz aziz ve hakim olan sensin. Bir de onları her türlü kötülüklerden koru. O gün sen kimi kötülüklerden korursan muhakkak ki onu rahmetine mazhar etmiş olursun. Bu en büyük kurtuluştur. İnkar edenlere şöyle seslenilir. Allah'ın gazabı sizin kendinize olan kötülüğünüzden elbette daha büyüktür. Zira siz imana davet ediliyorsunuz fakat inkar ediyorsunuz. Onlar, Rabbimiz bizi iki defa öldürdün, iki defa dirilttin. Biz de günahlarımızı itiraf ettik. Bir daha bu ateşten çıkmaya yol var mıdır derler. Onlara denir ki, İşte bunun sebebi şudur. Tek Allah'a ibadete çağrıldığı zaman inkar edersiniz. Ona ortak koşulunca bunu tasdik edersiniz. Artık hüküm yücelerin yücesi Allah'ındır. Size ayetlerini gösteren, sizin için gökten rızık indiren O'dur. Allah'a yönlenen başkası ibret almaz. Haydi, kafirlerin hoşuna gitse de, gitmese de Allah'a, Allah için dindar ve ihlaslı kullar olarak dua edin. Dereceleri yükselten, arşın sahibi olan Allah, kavuşma günüyle korkutmak için kullarından dilediğine iradesiyle vahyi indirir. Bugün herkese kazandığının karşılığı verilir. Bugün haksızlık yoktur. Şüphesiz Allah hesabı çarçabuk görendir. Yaklaşan gün hususunda onları uyar. Çünkü o onda dehşet içinde yutkunurken yürekleri ağızlarına gelmiştir. Zalimlerin ne dostu ne de sözü dinlenir ne de şefaatçisi vardır. Allah gözlerin hain bakışını ve kalplerin gizlediğini bilir. Allah adaletle hükmeder. Onu bırakıp taptıkları ise hiçbir şeye hükmedemezler. Şüphesiz Allah, hakkıyla işiten ve görendir. Onlar, yeryüzünde gezip dolaşmadılar mı ki, kendilerinden öncekilerin akıbetinin nasıl olduğunu görsünler? Onlar, kuvvet ve yeryüzündeki eserleri yönünden bunlardan daha üstündüler. Böyleyken Allah, onları günahları yüzünden yakaladı. Onları Allah'ın gazabından koruyan da olmadı. Bunun sebebi, Peygamberleri kendilerine apaçık mucizeler getirdikleri halde inkar etmeleriydi. Allah da kendilerini tutup yakalayıverdi. Doğrusu o kuvvetlidir, azabı da pek çetindir. Andolsun ki biz Musa'yı mucizelerimiz ve apaçık ücretle Firavun, Havan ve Kavruna gönderdik. Onlar bu çok yalancı bir sihirbazdır dediler. İşte o Musa, ''Tarafımızdan kendilerine hakkı getirilince, onunla beraber iman edenlerin oğullarını öldürün, kadınlarını sağ bırakın.'' dediler. Ama kafirlerin tuzağı elbette boşa çıkar. ''Firavun bırakın beni.'' dedi. ''Musa'yı öldüreyim. Kurtarabilirse Rabbine yalvarsın. Çünkü ben onun dinini değiştireceğim. Yahut yeryüzünde fesat çıkaracağından korkuyorum.'' Musa da ''Ben hesap gününe inanmayan her kibirliden benim de Rabbim, sizin de Rabbinize sığınırım.'' dedi. Firavun ailesinden olup imanını gizleyen bir mümin adam şöyle dedi. ''Siz bir adamı Rabbim Allah'tır diyor diye öldürecek misiniz? Halbuki o size Rabbinizden apaçık mucizeler getirmiştir. Eğer o yalancı ise yalanı kendisinedir. Eğer doğru söylüyorsa... Sizi tehdit ettiğinin yani azabın bir kısmı olsun gelip size çatar. Şüphesiz Allah haddi aşan yalancı kimseyi doğru yola eriştirmez. Ey kavmin! Bugün yeryüzüne hakim kimseler olarak hükümranlık sizindir. Ama Allah'ın azabı bize gelip çatarsa kim bize yardım eder? Firavun Ben size kendi görüşümü söylüyorum ve yine size ancak doğru yolu gösteriyorum dedi. İman etmiş olan dedi ki, Ey kavmin, doğrusu ben sizin için Nuh kavminin, At, Semud ve onlardan sonra gelenlerin durumu gibi peygamberleri yalanlayan toplulukların başlarına gelen bir akibetten korkuyorum. Allah kullarına bir zulüm dileyecek değildir. Ey kavmin, Gerçekten sizin için o bağırıp çağrışma gününden, arkanıza dönüp kaçacağınız günden korkuyorum. Sizi Allah'tan, O'nun azabından kurtaracak kimse yoktur. Allah kimi saptırırsa artık O'nu doğru yola iletecek de yoktur. andolsun olsun ki Musa'dan önce Yusuf da size açık deliller getirmişti ve O'nun size getirdiği şeyler hakkında şüphe edip durmuştunuz. Nihayet o vefat edince Allah ondan sonra peygamber göndermez dediniz. İşte Allah o aşırı gidenlerin şüphecileri böyle saptırır. Kendilerine gelmiş hiçbir delil olmadığı halde Allah'ın ayetleri hakkında mücadele edenler gerek Allah yanında gerekse iman edenler yanında büyük bir nefretle karşılanır. Allah büyüklük taslayan her zorbanın kalbini İşte böyle mühürler. Firavun, ey Haman, bana yüksek bir kule yap. Belki yollara, göklerin yollarına erişirim de, Musa'nın tanrısını görürüm. Doğrusu ben onu yalancı sanıyorum, dedi. Böylece Firavun'a yaptığı kötü işi süslü gösterildi. Ve yoldan saptırıldı. Firavun'un tuzağı tamamen boşa çıktı. O iman eden kimse, Ey Kamil dedi. Siz bana uyun. Sizi doğru yola götüreceğim. Ey Kamil. Şüphesiz bu dünya hayatı geçici bir eğlencedir. Ama ahiret gerçekten kalınacak yurttur. Kim bir kötülük işlerse onun kadar ceza görür. Kim de kadın veya erkek mümin olarak faydalı bir iş yaparsa işte onlar cennetlere gireceklerdir. Orada onlara hesapsız rızık verilecektir. Ey Kamil, nedir bu hal? Ben sizi kurtuluşa çağırıyorum. Siz beni ateşe çağırıyorsunuz. Siz beni Allah'ı inkar etmeye ve hiç tanımadığım nesneleri ona ortak koşmaya çağırıyorsunuz. Ben ise sizi aziz ve çok bağışlayan Allah'a davet ediyorum. Gerçek şu ki, sizin beni davet ettiğiniz şeyin dünyada da ahirette de davete değer bir tarafı yoktur. Dönüşümüz Allah'adır. Aşırı gidenler de ateş ehlinin kendileridir. Sizin söyle Size söylediklerimi yakında hatırlayacaksınız. Ben işimi Allah'a havale ediyorum. Şüphesiz Allah kullarını çok iyi görendir. Nihayet Allah onların kurdukları tuzakların kötülüklerinden bu zatı korudu. Firavun'un kamini ise kötü azap kuşatıverdi. Onlar sabah akşam o ateşe sokulurlar. Kıyametin kopacağı günde Firavun ailesini azabın en çetinine sokun denilecek. Kafirler ateşin içinde birbirleriyle çekişirlerken zayıf olanlar o büyüklük taslayanlara biz size uymuştuk. Şimdi ateşin birazını bizden savabilir misiniz dediler. O büyüklük taslayanlarsa doğrusu hepimiz bunun içindeyiz. Şüphe yok ki Allah Kulları arasında vereceği hükmü verdi, dediler. Ateşte bulunanlar cehennem bekçilerine, Rabbinize dua edin, bizden bir gün olsun azabı vaflesin diyecekler. Bekçiler, size peygamberleriniz açık açık deliler getirmediler mi? derler. Onlar da getirdiler, cevabını vereceklerdir. Bekçiler ise o halde kendiniz yalvarın derler. Halbuki kafirlerin yalvarması boşunadır. Şüphesiz peygamberlerimize ve iman edenlere hem dünya hayatında hem şahitlerin şahitlik edeceği günde yardım ederiz. O gün zalimlere özür dilemeleri hiçbir fayda vermez. Artık lanet de onlarındır, kötü yurt da onlarındır. Andolsun ki biz Musa'ya hidayeti verdik ve İsrailoğullarına akıl sahipleri için bir öğüt ve doğruluk rehberi olan kitabı miras bıraktık. Resulüm, şimdi sen sabret. Çünkü Allah'ın hâdi gerçektir. Günahının bağışlanmasını iste. Akşam sabah Rabbini hamd ile tesbih et. Kendilerine gelmiş kesin bir delil olmaksızın, Allah'ın ayetleri hakkında münakaşa edenler var ya, hiç şüphe yok ki onların kalplerinde asla yetişemeyecekleri bir büyüklük hevesinden başka bir şey yoktur. Sen Allah'a Kuşkusuz o, işiten ve görendir. Elbette göklerin ve yerin yaratılması, insanların yaratılmasından daha büyük bir şeydir. Fakat insanların çoğu bilmezler. Körle gören, inanıp iyi amellerde bulunanlarla kötülük yapan bir olmaz. Ne kadar az düşünüyorsunuz. Kıyamet günü mutlaka gelecektir. Bunda hiç şüphe yoktur. Fakat insanların çoğu buna inanmazlar. Rabbiniz şöyle buyurdu. Bana dua edin, kabul edeyim. Çünkü bana ibadeti bırakıp büyüklük taslayanlar aşağılanarak cehenneme gireceklerdir. İçinde dinlenirseniz diye geceyi görmeniz için de gündüzü yaratan Allah'tır. Şüphesiz Allah insanlara karşı lütufkârdır. Fakat insanların çoğu şükretmezler. İşte o, Her şeyin yaratıcısı olan Rabbiniz Allah'tır. Ondan başka ilah yoktur. O halde nasıl olup da döndürülüyorsunuz? Allah'ın ayetlerini inatla inkar edenler işte haktan böyle döndürülürler. Yeri sizin için yerleşim alanı, göğüde bir bina kılan, size şekil verip de şeklinizi güzel yapan ve sizi temiz besinlerle rızıklandıran Allah'tır. İşte Allah, Sizin Rabbinizdir. Alemlerin Rabbi Allah, yücelerden yücedir. O daima diridir. Ondan başka hiçbir ilah yoktur. O halde dinde ihlaslı ve samimi kişiler olarak ona dua edin. Her türlü övgü, alemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur. Resulüm, de ki, Bana Rabbinden apaçık deliller gelince,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 Umulur ki, düşünmüştünüz. O, hem dirilten hem de öldürendir. O, herhangi bir işin olmasını istediği zaman yalnız ol der. O da verir. Allah'ın ayetleri hakkında tartışanlara bakmadın mı? Nasıl döndürülüyorlar? Onlar, kitabı ve peygamber, peygamberimize gönderdiklerimizi yalanlayanlardır. Onlar yakında gerçeği anlayacaklar. Boynlarında demir halkalar ve zincirler olduğu halde sıcak sıya sürükleneceklerdir. Sonra da ateşte yakılacaklardır. Sonra onlara Allah'ı bırakıp da koştuğumuz ortaklar nerededir denilecek. Onlar da bizden uzaklaştılar. Zaten biz önceleri hiçbir şeye tatmıyorduk diyecekler. İşte Allah kafirleri böyle şaşırtır. Bu Sizin yeryüzünde haksız olarak şımarmanızdan ve aşırı derecede sevinip böbürlenmenizden ötürüdür. İçinde ebedi kalmak üzere cehennemin kapılarından girin. Kibirlenenlerin dönüp gidecekleri yer ne çirkindir. Onun için Resulüm sen sabret. Şüphesiz Allah'ın maadi gerçektir. Onlara söz verdiğimiz azabın bir kısmını ya sana gösteririz yahut seni daha önce vefat ettiririz. Nasıl olsa onlar bize döndürülecektir. Andolsun senden önce de peygamberler gönderdik. Onlardan sana kısalarını anlattığımız kimseler de var, durumlarını sana bildirmediğimiz kimseler de var. Hiçbir peygamber Allah'ın izni olmaksızın herhangi bir ayeti kendiliğinden getiremez. Allah'ın emri gelince de hak uygulanır ve o zaman batılı seçenler hüsrana uğrayacaklardır. Allah kimine binesiniz, kimini yiyesiniz diye sizin için hayvanları yaratandır. Onlarda sizin için daha nice faydalar vardır. Gönlünüzdeki bir arzuya onlara binerek ulaşabilirsiniz. Onların veya gemilerin üstünde taşınırsınız. Allah size ayetlerini gösteriyor. Şimdi Allah'ın ayetlerinden hangisini inkar edersiniz? Onlar yeryüzünde gezip dolaşmadılar mı ki, kendilerinden öncekilerin sonu nasıl olmuştur görsünler. Öncekiler bunlardan daha çoktu. Kuvvetçe ve yeryüzündeki eserler bakımından da daha sağlandılar. Fakat kazandıkları şeyler onlara asla fayda vermemiştir. Peygamberleri onlara apaçık deliller getirince, onlar kendilerinde bulunan beşeri bilgiye güvendiler. Onu alaya aldılar.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 تمام بالله خير اهل